Sızıntı Dergisi 2008 yılı Mayıs sayısı. Baş yazı. Kabuslu yıllar. Medet Allah'ım medet. Medet ki çok bunaldık. Bıraktık doğru yolu. Yolsuzluğa takıldık. Muhteşem geçmişimize ve ümitlerimizde türlenen aydınlık geleceğimize arka çevirerek, iddialarla avunan bir toplum haline geldik. Bu meş'um dönemde ortaya kayda değer herhangi bir eser koyamadık. Öyle bir gayretimiz oldu mu onu da Allah bilir. Ama cihanları yeni baştan inşa ediyor gibi bir tavrımız var. Alemin uçarak geçtiği yerlerde düşe kalka yürüdüğümüz açık gel gör ki sürekli Süleyman tahtının varisi olduğumuz iddiasındayız ve henüz kendi ses ve şivemizi belirleyememişken dünyaya bir şeyler anlatma peşindeyiz. Çoğumuz itibarıyla İş ve beceri adına birer amel manda ve zaman zede olduğumuzda şüphe yok. Ne var ki, gürültümüzle yeri göğü inletiyoruz. Hele bir tür hamaset destanlarımız var ki, hepsi şehname edalı. Hakkı batıl, batılı hak göstermedeki cedel ve diyalektik kabiliyetimize diyecek söz bulamıyorum. Bu donanımla, Hedef seçtiğimiz ve infazına karar verdiğimiz mazlumların Allah yardımcısı olsun. Çoğumuz birer gösteriş budalası. Her işimizde riya diz boyu. Şöhret hissi ve faikiyet iddiası ise ondan da aşkın. Sürekli içimizde köpürüp duran bencillik duygusuyla, karşı taraf dediğimiz kimseleri adeta birer kapı kulu gibi görüyoruz. Halkın yüzde sekseni için takdir ettiğimiz seviye ve konum, en katı kast sistemlerinde henüz adı konmamış bir bayalığa eş. Ötekiler dediğimiz bu unvan zedelerin, en küçük kusurlarını bahane ederek, saç ve sakallarını yolup önlerine döküyoruz. Tabii kendimize gelince, daha farklı davranıyor, ve levsiyat içinde yüzdüğümüz durumlarda bile, burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Bazen unutuyoruz insan olduğumuzu, Çamurdan, balçıktan yaratıldığımızı. Aşkın birer varlık gibi görüyoruz kendimizi. Görüyor da, yere göre sığmayan bir teazum duygusuyla, En olmaz beklentilere giriyor. Ve en erişilmez payeler arkasına düşüyoruz. Umduklarımızı elde edemeyince de hezeyanla köpürüyor ve etrafımızı yakıp yıkıyoruz bazen daha da ileriye giderek, bize ait olmayan işlerde bile, şöyle böyle bir kısım irtibat noktaları bularak, herkesten alkış bekliyoruz. Dahası, yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız işlerde, buna falsolarda da diyebiliriz, bile bir kısım demagojilerle, kendimizi aklamaya çalışıyor, ve adeta mutlak masumiyet iddiasında bulunuyoruz. Yıllar var bir türlü salim aklın gereklerini yerine getiremiyor. İradelerimizin hakkını veremiyor ve hep hata üstüne hatalara giriyoruz. Hırçınlıkla oturup kalkıyor kinle, nefretle gürlüyor, kaba kuvvetle herkesi sindirmeye çalışıyor, sindirilmeyenleri de potansiyel suçlu sayıyor ve ademe mahkûm ediyoruz. Yok insanlara şefkatimiz. Habersiziz diyalogtan ve hoşgörüden. Saygılı olamıyoruz farklı düşünce ve farklı anlayışlara. Sürekli, Nefsaniliklerimizin arkasından koşuyor ve herkese çifte ve tekme savuruyoruz. Bugüne kadar bir sevgi dili oluşturarak veya bularak, kendimizi bu dille ifade etmeyi hiç düşünmedik. Bazılarımız itibariyle düşünsek de, onu da yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Ne olurdu sanki bir kere de düşünce, söz ve beyanlarımızı vicdanlarımızın kadir-şinas imbiklerinden geçirerek, biraz daha nezaket deyip, o kaba tavır ve davranışlardan sıyrılıp, ince ve imrendirici olabilseydik. Ve onurumuz, gururumuz dediğimiz aynı anda, Başkalarının da bu tür şeyleri mırıldandıklarını, mırıldanacaklarını kulak ardı etmeseydik, ne olurdu? Makam mansıp, namun nişan ve menfaat kaygısına düşmeden her zaman insani ufkumuzu koruyarak bir kere daha meleklere la ilmelene illa ma allemtena, Allahım senin bildirdiklerinden başka biz hiçbir şey bilemeyiz, dedirtebilseydik. Dedirtip, yaratılışımızdaki farklılığı, tavır ve davranışlarımızla ortaya koyarak, o muhteşem donanımımızın gereğini yerine getirebilseydik. Ey had ki, Bunların hiçbirini yerine getiremedik. Ve bir türlü kendimiz olamadık. Olamadık da, hep beden ve cismaniyetimize yenik düştük. Öyle ki, köpürüp duran heva ve heveslerimizle, şeytanları sevindirsek de, ruhanileri sürekli küstürdük. İhtimal şimdilerde bu halimize muttali olan hasımlarımız, bize bakıp bakıp bayram ediyor ve perişaniyetimizi gören ehli iman da için için inkisarlar yaşıyor nasıl olmasın ki bugün büyük ölçüde hak yolunda görünenlerde bile hak perestlik hissi sönmüş gibi çoklarımızda korkunç bir hissizlik ve hareketsizlik nümayan Toplumca ciddi bir heyecan yorgunluğu içindeyiz. Farklı bir görüntü sergileyenlerin heyecanı da, Nefsin güdümünde olma gibi farklı bir gailenin riskleriyle malul. Pek çok kimse meyyus ve gelip ruhlarına çarpan bir sur sesiyle sarsık. Bunların ümit ufukları da, kıyamet emareleriyle toz duman. Seherler inayet çağrısıyla gürleyecek diller bekliyor ama bütün diller suskun. Gökler göz yaşlarından oluşacak bulut intizarı içinde. Ancak o hususta da bir kuraklık yaşıyoruz ki sorma gitsin. Çoğumuz fırtınalara maruz çerçöp misali sağa sola savrulup duruyoruz. Ve şirazesi kopmuş bir kitabın eczası gibi darmadağınık ve